öykülerimiz öykülerimiz asiye Sevda, coşkun deli bir deniz, sevda bir su damlası, sevda nazlı yârin bastığı toprağa hafifçe kaldıran ılık bir meltem. İncitmemek, incitmeden ölebilmektir sevda. Ciyere kan oturan acıyı nimet bilip, dünya sahnesinden usulca çekilebilmektir. Ve sevda, Hırçın Karadeniz'in barını tokatladığı sark kayalıkların üzerinde gezinen Asiye'nin gök mavisi gözlerine bakmaktı nazim Gelin edeceğim onu oğluma. Öyle güzel, öyle narin ki. Mert, dürüst, cesur, çalışkan. Hele bir yürüyüşü var salını salını. Kimi diyorsun sen? Asiye. sarın sarın Ama Nazim, artık ele günü ayıp oluyor. Bak Asiye, senin için çalışıyorum, gece gündüz. Babanın istediği başlık parasını toplamaya az kaldı. Biraz sabırlı ol Asiye. Tamam Nazim, ben seni ömrümün sonuna kadar beklerim. Asiye'm Asiye sabırlı Asiye güçlü kız Sevdikleri sevdiği için her türlü güçlüğe katlanmaya hazır Irgatlık yapar Asiye Bütün gücüyle çalışır Anasına Ayağı sakatlanan babasına ve iki kardeşine o bakar. Hiç şikayet etmez. Yalnız kalınca... ...kendiyle dertleşir. Kendiyle söyleşir. Ah Nazim nerelerdesin. Yoksun yine ortalarda yoksun. Yoksa benden başka bir seyir değil mi var? Nazim muradına erebilmek için... ...uzaklara çalışmaya gitmiştir. O da gecesini gündüzünü bilmeden çalışır. Asya'ya kavuşma umudu... ...yorgunluktan ağrıyan kaslarının ağrısını bile unutturur çoğu zaman ona. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben de adam aramaya çıkacaktım. Şansım var. Bugün yükün az. Akşama kalmaz o vakit. Üç kişi olursa tez atarız hemen. Bu sefer vaktin var. Ağır ağır yüklersin. Ne demek istiyorsun sen? Maşallah gücün kuvvetin yerinde. Hadi davran durma. Yorgunum çağıralım birkaç kişi. Anlaşıldı. Senin çalışmaya niyetin yok. Yerine adam bulurum ben. Hadi oyalama beni. Seninle mi uğraşacağım ben? Peki peki kabul ediyorum. İyi hadi akşamki uğraşının hatırına. Vallahi yoksa başka türlü olurdu. Asiyem'e dua etsem. Yoksa bence de başka türlü olurdu. Sevmek, değişmek, başkalaşmak, içe dönmekti ve seyrelemedik görünmeyen bir alemi Bir ömürlük sabır, bir yudumda bir deryaydı sevmek. Bulmaktı, bilmekti, sarılmaktı topumuna ve çınar olmaktı. ...yarinden başkasına yan gözle bakamamaktı. Nazım bir şey konuşacağım sana. Buyur bacım. Bana her şeyde ama bacım deme. Çünkü... Anlıyorum seni. Ama yüreğim sahiplidir benim. Asiye'ye sevdalıyım ben. Asiye'yi alırsam yine böyle sürüleceksin. Ama beni alırsan kurtulursun fukaralıktan. İyi düşün Nazım, iyi düşün. Bu sevda ikinizi de yedi bitirdi. Yeter artık. Gidip isteyelim şu kızı. Yok ana daha değil. Kızın da sabrı tükenir bir gün. Yazıktır ikinize de. İstemekle olsa isteyelim ana. Bir gelinlik parası bile doğrultamadım daha. Asiye'nin gözü toktur oğlum. Boşuna ziyan ediyorsun Hı. kendini. Elbet Asiye'nin gözü de gönlü de toktur. He ya. ya. babasının ana? Onunki de top mudur? Ana ben biraz uzanayım. ...yemek yemeden olur mu hiç? Yok ana, kaşık tutacak halim yok. Üç gündür yoktun. İki. Bana daha uzun gelmiş. Biraz daha sık dişin olur mu? Ne kadar? Nereye kadar Nazim? Saçların arasından gelin telleri sarkana kadar. Bembeyaz gelinlik giyecek benim ak yüzlü Asiyem. İstemem gelinlik falan. İstemem Nazım. Yeter ki seninle Hişşş. olayım. Olacak hepsi. Olacak göreceksin. Geceleri yük taşıyorum. Ne diyeyim Nazım? Bekleme. Bir ömür boyu beklemek olur. Lakin bırakırlar mı hiçbir güzel sevdiğini beklesin. Göz görürse gönüle hudut işlemez. Ve bir yabancı el uzanı sevenlerin arasına. Şey, dayı... Ben evleneceğim kızı buldum. Kim bu adı ne? Kimlerden nerede oturuyormuş? Dur dayı, ne çok sordun. Vazgeçeceğim şimdi ha. Asiye... Senin tarlada çalışırken gördüm. Dürüst, mert bir kız. Herkes öyle anlatıyor. Aşağı köyde oturuyormuş. Babası kaza yapmış. Kazadan beri oturuyormuş. Ailesine Asiye bakıyor. Dur hele dur. Bu kadar şeyi hangi aralıkta öğrendin hemen? Dayı, Asiye'yi bana al. Senden başkaca bir isteğim yok. Tamam, bakarız meraklanma sen. Dayı, hemen yarın. Öbür güne kalmasın. Ne oldu yüzün düşmüş yine? İyi etmiyorsun oğlum. Gidip istemek gerek Asiye'yi. İsteyeceğiz elbet. Ama daha vakit var. Biraz daha para biriktiremeli. Ne diyeyim oğlum? Ana sözü dinlemiyorsun hiç. Kızın bir kısmeti çıkacak. Üzüleceğiz sonra. Sen gönlünü rahat tut ana. Asiye'm ölür de varmaz benden başkasına. Varmaz. İnşallah oğlum. Asiyi sana yâretmeyeceğim. Neyine güveniyorsun sen? Neyle alacaksın? Parayla mı? Evet parayla. Asiyi parayla alamazsın. <gülüyor> Görürsün sen. <gülüyor> her adımda... ...her solukta ızdırap dolu Asiye... Bir yanda sıkıntı, darlık, diğer yanda istemeye gelen dönürcüler. En acısı da Nazim'in yokluğu. Nazim yine uzaklara çalışmaya gider, sevdiğini başkasına yar etmemek için. Asiye'ye uzanan elle, söyleyen diller yabancı. Asiye'nin gündüzü başka karanlık, gecesi başka. Babası Asiye'yi başkasına vermiştir. Asiye perişan. Nazimin bir şeyden haberi yok. Ağlama kızım, bak beni de üzüyorsun. Ağlama artık yeter. Sis dağı'nın başlarında kesme kesme daşları. Sis dağı'nın başlarında kesme kesme daşları. Adamı öldür. Gel artık. İş işten geçmeden gel. Babası devirdi bir emlek bu. Oh, oh, oh, Nazim bir türlü çıkıp gelmez. Asiye'nin düğün hazırlıkları başlamıştır. Oğlanın dayısı Asiye'ye düğün hediyesi olarak bir prasa tarlası hediye etmiştir. Asiyem gitti Asiyem ne ya çifter çifter kesiyorlar kurbanı sen de kafanı böyle duvarlara vur yürü be oğlum ne yapıyorsun Na Nazim nereye gidiyorsun oğlum? Nazi'nin güzel Asiye, gelinlikler içinde. Boynu bükük, gözü yaşlı, dili tek heceye bile susup. Köyde bir düğün, iki de cenaze var. Biri Asiye, biri Nazi. Neşe koyu kederle içi içe öyle. Nazin tübeyi elinde gelirdüğün meydanına <gülüyor> ve sevdiğinin gözlerine son bir kez daha bak. <gülüyor> Anan seni veriyor da bir bağ pırasiye, ol nazimim, ol ol Baban seni veriyor da bir emlek pırasiye, ol nazimim. Senaryo ve radyo için uyarlayan Hayri Ersöz, Hülya Akar. Anlatan Kaan Özdemir. Seslendirenler Asiye Canan Özacun, Nazim Mustafa Oral. Nazimin annesi Nesime Alış. Adam Fatih Özacun, Ahmet Güngör Gün, Ahmet'in dayısı Murat Soylar. Adam Mehmet Güler. Prodüksiyon... Serhat Karasu, Oğuz Sivri. Yöneten Ferman Karaçam. Baban kurbanı çifter çifter kesiyor. Baban kurbanı da çifter çifter kesiyor.